Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, mübarek, mücelli, musaffa, pâk ruh-u tayyibelerine, ehli beytin, eshab kiramın, enbiya-i izamın, saadat kiram pazaratının, cümlemine geçmişlerine ruh-u şerifleriniz, bütün İslam beldelerinin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin şerlerine muhafazası. Bu iltica ile bir fatiha-i şerif, üç ihlas Allah'a Muhterem abilerimiz ve muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, Cenab-ı Hakk'ın ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek beldesinde bir Ramazan-ı Şerif ikmal etmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Bu bulunduğumuz belde İmam Malik'e göre şerifin bulunduğu mekan Kabe'den daha eftal mekan. Çünkü bütün kainatın yaratılmasının sebebi sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Cenab-ı Hak bizi öyle bir peygambere ümmet kıldı. 124 bin küsur peygamber geldi. Cenab-ı Hak en çok sevdiği, en yüce peygamberini ahir zaman peygamberi olarak gönderdi. Bizi de o peygamber ümmet kıldı. Bulunduğumuz belde Aşıkların, hak dostlarının gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir belde. Cebrail bu beldeye on sene indi. On sene ayetleri indirdi. İlahi hatıralarla dolu Bedir, Uhud, Hendek, Mute, Mekke'nin fethi, Tebük Seferi, Raci, Mauna hadiselere. Bize ibret verici ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüksek seviyesini gösterici hatıralarla dolu bir beldedeyiz. Elhamdülillah bir Ramazan-ı Şerif burada ikmal ettik. Cenab-ı Hakk'ın Ramazan-ı Şerif affının, mağfiretinin tuyan ettiği bir ay. Bir Ramazan bir riyazat mevsimidir. Helaller asgaride kullanılır. Bize bir ölçü şüphelilerden ne kadar kaçıracağız. Namazlarımız ayrı bir güzellik oldu. Tevcudlar, teravihler. Ayrı bir hususiyet kazandı. Ayrı bir huzur. Vücutlar namazla yoruldu elhamdülillah. Veyahut da ravzaya gidip gelmek vücutlar yoruldu. Yemimizin tuaddesi ahbâraha bi'anne rabbekev hâleha o gün yeryüzü, kıyamet günü üzerinde işlerini haber verecek. İnşallah bu rabzaya giriş gelişlerimiz, teravihlerimiz, tevüccüdlerimiz, inşallah ıkra kitabek kitabını oku, sen nefsin kafidir. Ekranlar önümüze geldiği zaman buradaki manzaraları seyredeceğiz inşallah. Bir lütuf ayı geçirdik. Bir kadir gecesi geçirdik. O da büyük bir lütfu. Bir hâlıkın bir faniye olan çok büyük bir ikramı. En nihayet, mahdut günler bitti, bayram geldi. Bayramda ayrı bir ibadet, yani bir ferdi, yahut ferdi bir aile mutlu değil, bir kalpler Ramazan'a inceleyecek, zarifleşecek. Kardeşlik artacak, kardeşlik birbirini yıkayan iki el gibi olacak. Mahrumlar, yandızlar, kimsesizler ziyaret edilecek. Uzaktaki mazlumlara dua edilecek. Akraba ziyaretleri olacak. Geçmişlere rahmet okunacak, Hayır hasenat yapılacak. Hatimler indirilecek. Velhasıl bayramın da çok ayrı bir güzelliği var. Baktığımız zaman daima bir çilelerden sonra meşakkatlerden sonra bir ferahlıklar, huzur ve bayram geliyor. Ayet-i Kerim'de her zorluktan sonra Cenab-ı Hak bir ferahlık veriyor. Ramazan'da bir riyazat hayatı, arkadan bir bayram. Tabi bu Ramazan hayatını bütün Ramazan-ı Şerif'imi hayatımıza yaygınlaştırmak ve bir son nefesin bayram sabahı olabilmesi. Yani bir Ramazan, bir mevsimlik olmamalı, bütün hayatı kaplamalı. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ey iman edenler, Allah'ın azimeti i ilahyesine göre takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani bütün hayatın son nefes üzerine yoğunlaşması zaruri. Yani ölümden ürküntüyü kaldırmak, ölümü güzelleştirici hale getirmek. Ölümün ürküntüsünü hafifletebilmek. Bu nasıl oluyor? Bu da kalplerin Cenab-ı Hakk'a yaklaşmasıyla mümkün. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir rahmet, büyük bir bereket. Alemle rahmet olarak indi. Efendimiz buyuruyor. Beni diyor insin ve cinnin gafletinin dışında bütün mahluk beni tanır buyuruyor. İnsanın ve cinnin gafilinin dışında bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Uhud Efendimiz'i tanıyordu. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyururdu. Hatta Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, ve Osman Radıyallahu anh Efendimiz, Efendimizle beraber Uhud'a çıktılar, Uhud sallandı. Efendimiz üskün dedi, sükunet bul Uhud dedi. Üzerinde bir nebi, iki şehit, bir sıddık var buyurdu. Hatta Hz. Ebbekir Efendimiz'in vefatıyla Ömer ve Osman radiyallahu anh'lar şehit olacaklarını anladılar. Uhud Efendimi tanıyordu. Hz. Ali buyuruyor, biz diyor Mekke'de Resulullah'la beraber dolaşırken bazı taşlarına Esselamu aleyke ya Resulullah dediğini duyardım diyor. Mütevatir hadis hurma kütüğü Efendimi tanıyordu. Efendimiz bir hurma kütüğü üzerinde sohbet ediyordu ve Nihayet eshab-ı kiram artınca bir minber yapıldı. Minbere Efendimiz çıktığı zaman hurma kötü ağladı. Ve muhtelif rivayetler geliyor. Her sahibi kendi iş dünyasına göre olan o ağlayışı aksettiriyor. Bir sürüsü olan sanki diyor, bir deve yavrusunun ağlaması gibiydi diyor. Öbür sahibi sanki de bir çocuğun ağlaması gibiydi diyor. Öbür sahibi sanki bir hıçkırıktı diyor. Efendimiz iniyor. Hurma kütüğünü teskin ediyor, okşuyor. Hurma kütüğü sükunet buluyor. Hurma kütüğü tanıyordu. Hatta Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, bak diyor hurma kütüğü diyor Allah razı olsun tanıyor, sen ne kadar tanıyorsun? Hayvanlar tanıyordu, zulüm gören deve ağlıyordu Efendimiz yanında. Efendimiz sahibini çağırıyordu, bunun hesap vereceğini unutuyor musun buyuruyordu. İnsanın tanıması lakat alak insane fi ahseni takvim ne kadar insan ahseni takvime yani Cenab-ı Hak'tan aldığı istidatlar nefasifi fihimin ruhi inkişaf ettirirse o kadar Allah Rızısının tanıyabiliyor. Bunun da zirvesinde Ubekir radıyallahu anh var, Ülufay Raşidim var. Bir fenafir Resul durumundaydı, sahibi de derece derece aynı şekildeydi. Okunan Ayet-i Kerime Tövbe Suresinin sonundaki ayet, Cenab-ı Hak bize olan bir lütfunu bildiriyor. Size diyor, içinizden de öyle bir peygamber gönderdik ki o sizin sıkıntıya düşmenize çok üzülür. Ümmetinin sıkıntıya düşmesine çok üzülür. Çünkü o size çok rauf ve rahimdir, çok acıyandır, çok merhametlidir, size çok şefkatlidir. Şimdi buradan bize gelen şey, sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kadar merhameti, şefkati, acıması, Bizim ne kadar Efendimiz'e karşı bir muhabbetimiz. Mizan edeceğimiz. Yine Efendimiz buyuruyor. Ben diyor kıyamete kadar diyor, İsrafil suru üfürünceye kadar diyor, kabrimde dahi ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak, aydi kerime de sizi ihtidatlı, vasat bir ümmet olarak yarattı ki, sizler yerine Allah'ın şahitlerisiniz. Yani dini temsil eder, kitap müsrünü temsil edersiniz. Aile hayatı, ticari hayat, yaşayışınız, içtimai hayatınızda Allah'ın şahitlersiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Cenab-ı Hak peygamberlere bir şahit olarak göndermiştir. Fakat benim ümmetimi de Efendimiz buyuruyor, diğer ümmetlere bir şahit olarak göndermiştir. Yani onlara İslam'ın nezaketi, zarafet, incelik, gönül yapısı, hassasiyet İslam'ın güler yüzünü gösterebilmesi. Âdikem'in devamında da peygamber dese kıyamet günü şahid olsun buyuruyor. Demek ki bize alacağımız en mühim nokta şefaat alacağımız efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Burada ne kadar onunla beraberiz, orada o kadar beraber olacağız. Efendimiz ümmeti çok düşkündü ümmetine. Hatta marufu kerri hazretleri buyuruyor ki Er Müslüman diyor, günde on sefer diyor, ümmet-i Muhammed'e dua etmeli diyor. O zaman salihler sınıfına giren inşallah diyor. Allah'ım estih ümmet-i Muhammed. Allah'ım ferric an ümmet-i Muhammed. Allah'ım merham ümmet-i Muhammed. Bunun diyor, bir mümin diyor, hiç yoksa diyor, on sefer diyor, on defa diyor, ümmet-i diyor, dua etmeli ki Allah Resulü hoşnut olsun ondan buyuruyor. Hatta dualarda bir dualara başlarken, ümmet-i bir duala başlamalı. Allah'ın mağfir ümmeti Muhammed, Allah'ın mansur ümmeti Muhammed, Allah merham ümmeti Muhammed, Allah'ın esnih ümmeti Muhammed. Velhasıl Efendimiz ümmetine çok düşkündü. Demek ki bizim de ümmete çok düşkün olmamız, hakiki gerçek bir kardeşliği yaşamayı bilmemiz. Kardeşlik birbirini iki el gibi olmalı ve işte bayram içinde tam bir kardeşliği yaşayacak ve zor zamanlı kardeşliği ve bu zor zamanlı kardeş yaşayanlar için de o kıyamet günü zor günde arşın gölgesinde bulunanlardan bir grupta Allah için birbirine kardeş olanlar. Birbirine dert ortağı olanlar. Birbirinin eksiklerini telafi edenler. Birbirine şefkat ve merhametle yaklaşanlar. Velhasıl Cenab-ı Hak onu unutmamamızı arzu ediyor. Okuna ayeti tövbe söyle son ayeti de Ey Resulüm ey Peygamberim yüz çevirirlerse de ki onlara Allah bana yeter, kafiidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip Allah'a dayanırım. Yüce Ağaç'ın sahibidir. Demek ki Cenab-ı Hak bizi, Allah Resulü unutmamamızı istiyor. Çünkü o bize rehber. Onu unutmak, Allah korusuna iki cihan bedbahtlı. İki ateşin arasında kalabilmek.